Mahzumlu'nun bir önceki seferde korkmadığını göstermek için bir fırsat çıkmıştı. Peygamberin önünde durarak ağzına gelen tüm küfürleri ona karşı söyledi. Peygamber sadece ona baktı fakat hiçbir şey söylemedi. Sonunda yapabileceği tüm hakaretleri bitirdikten sonra Ebu Cehil hicirde toplanmış olan diğer Kureyşlilere katılmak üzere mescide girdi. Peygamber üzüntüyle ayağa kalktı ve evine döndü. O gittikten hemen sonra yayı boynunda asılı bir halde avdan dönen Hamza karşıdan gözüktü. Avdan döndükten sonra ailesinin yanına gitmeden önce Kabe'yi ziyaret etmek onun adetiydi. Onun yaklaştığını görünce Safa kapısının yakınlarında bir evden bir kadın çıktı ve onu durdurdu. Bu kadın şimdi hayatta olmayan ve 20 yıl kadar önce hülfül Fudülü kuranlardan biri olan Teym kabilesinin şefi Abdullah İbn Cuda'nın azatlılarındandı.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 Onun İslam'a girmesi Kureyş'i çok etkiledi. Artık peygambere Hamza'nın koruyacağını düşünerek doğrudan saldırılarda bulunamıyorlardı. Diğer taraftan bu beklenmediği kolay onların meselenin asıl önemini daha iyi kavramalarını sağladı. Ve Araplar arasındaki yüksek konumlarına zarar verecek olan bu gelişmeyi önlemek ve durdurmak için yeni çözümler arama çabalarını da artırdı.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 Allah'tan başka Tanrı yoktur. Muhammedur Resulullah, Muhammed onun elçisidir diye inancını açıkladı. Daha sonra Sefa Tepesi eteklerindeki büyük evini İslam'ın hizmetine verdi. O zamandan sonra müminler Mekke'nin ortasında görülme ve rahatsız edilme kaygısı taşımadan sığınabilecekleri ve birlikte ibaret edebilecekleri bir yere kavuştular. Kureyş'in ileri gelenleri Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlar,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 Şu sözlerle başlayan yeni bir sure nazil oldu. Surat astı ve yüz çevirdi. Kendisine o kör geldi diye. Vahiy şöyle devam ediyordu. Fakat kendini müstahani, hiçbir şeye ihtiyacı olmayan, görense, işte sen onda yankı uyandırmaya çalışıyorsun. Oysa onun temizlenip arınmasından sana ne? Ama koşarak sana gelense ki o İçi titreyerek korkar bir durumdadır. Sen ona aldırış etmeden oyalanıyorsun. Abese suresi 5 ila 10. ayetler. Bundan kısa bir süre sonra Velid kendini beğenmişliğini şu sözlerle ortaya koyuyordu. ''Ben Kureyş'in en üstünü ve şefi olduğum halde bana gelmiyor da Muhammed'e vahiy geliyor. İkimizde iki şehrin iki büyüğü olduğumuz halde o ne bana ne de Sakif'in reisi Ebu Mesud'a gelmiyor da ona mı geliyor?'' Zuhruf Suresi 31. ayet. Ebu Cehil'in karşı çıkışıysa daha az cüretli fakat daha tutkuluydu. Biz ve Abdümenaf oğulları aramızda şeref konusunda yarış ederiz. Onlar başkalarını doyururlar ve korurlar, biz de aynısını yaparız. Onlar verirler, biz de onlarla aynı yarışta burun buruna giden atlar gibi eşit olunca yedek veririz. Şimdi onlar bizim adamlarımızdan biri peygamberdir. Ona gökten vahi geliyor diyorlar.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 Elbette gençlerin ve zayıfların hepsi hemen ilahi daveti kabul etmemişti. Fakat hiç olmazsa küçük yaşamlarını bir klarnetin notaları gibi bölen davet ve vaazların önem şiddetine karşı kulaklarını tıkamalarına neden olacak bir kendini beğenmişlikleri yoktu. Osman'ın çölde duyduğu, ''Ey uykudakiler uyanın!'' sesi vahyin kendisiydi. Ve daveti kabul edenler şimdi sanki uykudan uyanmışlar ve yeni bir yaşama girmişlerdi. Geçmişteki ve şu andaki kafirlerin tutumu şu sözlerle ifade edilebilir. Bu dünya hayatımızdan başkası yoktur ve bizler diriltilecek de değiliz. En'am suresi 29. ayet. Bu sözlere ilahi cevabı olarak şunlar söyleniyordu. Biz göğü, yeri ve ikisi arasındakileri oyun ve eğlence olsun diye yaratmadık. Enbiya suresi 16. ayet, Duhan suresi 38. ayet.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 Cennetten bahseden ve yeni nazil olan ayetlerden biri de, takva sahiplerine vaat edilen ebedi cennete değinen şu ayettir. Bu mu daha hayırlı, yoksa takva sahiplerine vaat edilen cennet mi? Ki onlar için bir mükafat ve son duraktır. İçinde ebedi kalıcılar olarak orada her istedikleri onlarındır. Bu Rabbinin üzerinde istenen bir vaadidir. Furkan Suresi 15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 İnkarcıların dağıldığı küfrün bir özelliği de onların tabiat görüntülerini sorgulamadan kabul etmeleri ve onlardan ders almamalarıdır. Gerçeğe, hakka uyanık olmak sadece insanın ümitlerini bu dünyadan ahirete çevirmesi değil, aynı zamanda bu dünyada her tarafa serpilmiş olan Allah'ın ayetlerinden de ders almasıdır. Gökte burçları kılan Onların içinde bir aydınlık ve nurlu bir ay var eden Allah ne yücedir. O, geceyle gündüzü birbiri ardınca kılandır. Öğüt alıp düşünmek isteyenler ya da şükretmek isteyenler için. Furkan Suresi 61 ve 62. Ayetler Kureyş liderleri küstahça peygamberden bu ayetleri, işaretleri veya mucizeleri göstermesini, ya gökten onu destekleyen bir melek gelmesini ya da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 Çünkü ay ikiye ayrılmış ve her biri dağın bir yönünde parlıyordu. Peygamber, işte şahit olun, dedi. Fakat asıl ayı ikiye bölmesini isteyenler bu mucizeyi reddettiler ve onun büyü olduğunu söylediler. Kamer Suresi 1 ve 2. Ayetler Diğer taraftan inananlar sevindiler ve kararsızlardan bazıları imana yaklaştı. Bazıları ise gerçekten iman etti.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 Kur'an'a göre İsa hem Allah'ın elçisi hem de onun kelimesidir, onu, ol kelimesini Meryem'e yöneltmiştir ve ondan bir ruhtur. Nisa suresi 171. ayet. Aynen Allah'ın kelimesi olan İsa'da olduğu gibi, şimdi de Allah'ın kelimesi olan Kur'an'la İslam gerçek bir din oluyordu. Bu kelamın Kur'an'ın işlevlerinden biri de, İslam'a hanif bir din olarak bakıldığında, Rum suresi 30. ayet, insanda zaman geçtikçe körelen ve yanlışlıklara yönelen duyguları tekrar uyandırmaktı. Bu nedenle, Kureyş, peygamberden mucize göstermesini istediğinde, Kur'an'ın cevabı, onları her zaman gördükleri, fakat üzerinde düşünüp ibret almadıkları şeylere yöneltmek olmuştur. Kendileri bir bakmıyorlar muğdebeye. Nasıl yaratıldı? Göğe nasıl yükseltildi? Dağlara...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 Yalnızca sana ibaret eder ve yalnızca senden yardım dileriz. Bizi dosdoğru yola ilet, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna, gazaba uğrayanların ve sapıklarınkine değil. Fatiha Suresi 2-7. ila Ayetler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 Peygamberin halası Erva, İslam'a girmek için kararını vermişti. Bu ani kararın en önemli sebebi ise, 15 yaşındaki oğlu Tulayb'ın kısa bir süre önce Erkam'ın evinde iman ettiğini açıklamasıydı. İslam'a girdiğini annesine haber verdiğinde annesi, ''Biz erkeklerin yapabildiğini yapabilirsek, kardeşimizin oğlunu koruyacağız.'' dedi. Fakat Tulayb bu tür belirsiz bir ifadeyle yetinmedi ve...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 Ebu Bekir Müslüman olduğunda karısı Ümmü Ruman ve başka bir karısından olan oğlu Abdullah'la kızı Esma ona uymuşlar ve İslam'a girmişlerdi. Ümmü Ruman kısa bir süre önce Ayşe adını verdikleri ve Zeydin oğlu Üsame gibi İslam'ın ilk çocuklarından olan bir kız çocuğu dünyaya getirmişti. Ebu Bekir birçok kimsenin Müslüman olmasına vesile olduğu halde en büyük oğlu Abdülkabe'nin Müslüman olmasını sağlayamamıştı.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 Abdüşems'in Ümeyye boyuna gelince Osman radiyallahu anh'ın Müslüman oluşundan ve Rukiye ile evlenişinden daha büyük kayıplar vardı. Müttefikleri Beni Esed İbni Hüzeymen'in büyük bir çoğunluğu yeni dine girmişti. İçlerinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kuzenleri ve lider olan Caş ailesinin de bulunduğu 14 kişi Müslüman olmuştu. Bu değerli müttefiklerin yanı sıra, Ümeyye'lerin şefi Ebu Süfyan, Abdullah'ın küçük kardeşi Ubeydullah ibni Caş'la evlendirdiği kızı Ümmü Habibe'yi de yeni dine kaptırmıştı. Adi kabilesinin ileri gelen ailelerinden birindeyse, Hak bağının diğer bağları nasıl kırdığı son nesilde gözleniyordu. Nufeyl'in iki ayrı karısından Hattab ve Amr adında iki oğlu vardı. Nufeyl'in ölümü üzerine Hattab'ın annesi Üveyoğlu Amr'la evlenmiş ve ondan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 İbrahim'in diniyle ilgili sorular soruyordu. Sonunda ona terk ettiği ülkede ortaya çıkmak üzere olan ve İbrahim'in dinini tekrardan vaz edecek olan bir peygamberin geleceğinden bahseden bir rahibe rastladı. Bunun üzerine Zeyd geri dönmeye karar verdi. Fakat Suriye'nin güney sınırındaki Lahm bölgesinden geçerken saldırıya uğradı ve öldürüldü. Varaka onun ölümünü duyunca çok üzüldü ve bir ağıt yazdı.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 kabillerinin şefi ve İslam'ın en azılı düşmanlarından olan Ümeyye bin Halef'in kuzenleri oluyorlardı. Bir gün kurumuş bir kemiği alıp Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Muhammed Allah'ın bunu dirilteceğini mi iddia ediyorsun? diyen Ümeyye'nin kardeşi Ubeydi. Daha sonra alaylı bir gülümsemeyle kemiği elleri arasında ezmiş ve tozlarını Peygamber'in yüzüne doğru savurmuştu. Bunun üzerine Peygamber Evet iddia ediyorum ki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 Yasin Suresi 78 ve 79. Ayetler Esda, Kıyamet Kafirlerin sık sık öne sürdüğü şeylerden biri de, eğer Allah gerçekten vahiy gönderdiyse, bir melek göndermeliydi fikriydi. Buna karşı Kur'an'ın cevabı şuydu. Eğer yeryüzünde insan değil de, tatmin bulmuş yürüyen melekler olsaydı, biz de onlara gökten elçi olarak,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 kibir içinde yalvarmalarına karşılıktır. Semavatla direkt bağlantıya geçildiğinde ve dünya yerle bir olup zaman ve mekan anlamsızlaştığında ebedi son gelmiş olacaktır. İnsanların her yana dağılmış pervaneler gibi olacakları gün ve dağlarında etrafa saçılmış renkli yünler gibi olacakları gün. Karye Suresi 4 ve 5. ayetler ve çocukların saçlarını ağırtan bir gün Müzdemil Suresi 17. Ayet Bu son, Kur'an'ın tümünde sürekli tekrarlanır. Bu, saattır ve çok yakındır. O, göklerde de, yerde de ağırlaştı. Araf Suresi 187. Ayet Kıyamet vakti henüz gelmemiştir. Onun yakın olduğu söylendiğinde ise, gerçekten senin Rabbinin katında bir gün, sizin saymakta olduklarınızdan bin yıl gibidir. Ayeti hatırlanmalıdır.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 Çünkü onun doğru yola çağırması kendisine karşı koyanların sapıklığını tespit ettiği gibi, kendisine tabi olanları da mükemmellik dereceleridir.